Afet ve acil durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgelerden uzaklaşarak güvenli bir şekilde gidebileceği toplanma alanlarının öneminin altını çizen Change.org Taksim Afet Toplanma Alanı adresinde bir imza kampanyası başlattı. Toplanma alanlarının ülke genelinde nüfus göz önünde bulundurularak arttırılması gerektiğini ve bu alanların herkesin ulaşabileceği ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde kurgulanması gerektiğini altını çiziyor Miray Dindar. Başlattı bu kampanyada ve şöyle demiş. Rastgele kontrol edilmeden seçilen boş alanlar, köşeler, bina araları alana ulaşmaya çalışan canlıların hayatlarını tehlikeye atabilir. O yüzden bu alanlar kriterlere göre belirlenmeli. AFAD'ın tanımladığı toplanma alanı tespit kriterlerine de değinen Dindar, şehirlerde ne yazık ki bu kriterlere uyan toplanma alanları olmadığını söylüyor ve sadece dip dibe binalardan oluşan dar sokakların bazı şehirlerde tüm ilçe boyunca bile yayılabildiğini ifade ediyor. Dindar demiş ki mevcut kentsel yeşil alanlar ve yeşil koridorlar arttırılıp bu alanlar tercih edilmeli. Başka birçok afete yol açan iklim krizine karşı karbon yutak alanı işlevi gördüğü için yeşil alanlarının önemi mutlaka göz önünde bulundurulmalı talebinde bulunuyor. Kampanya Change.org Taksim afet toplanma alanı adresinde devam ediyor. Kentlerin yeşil alanlara İhtiyacı var, nokta. Muğla Köyceğiz'de bulunan ve bulunduğu bölgenin ekolojik şartları nedeniyle yalnızca belirli bölgelerde yetişen Sığla ağaçları kesim tehdidi altında. Buna karşı Bilge Cansu Saltık başlattığı imza kampanyasında Change.org Taksim Sığla Ormanlarıma Dokunma adresinde devam ediyor. Saltık içerisinde yüzlerce Sığla ağacının bulunduğu ve orman vasfını koruyan özel ormanlık alanın bir kısmı Orman tahdit sınırları dışına çıkarıldı. Bu parsellerdeki sığla ağaçları mülkiyet sahibi kişi ya da inşaat firmaları tarafından ağaç kesimi için orman işletme müdürlüğüne başvurularak orman işletme personeli tarafından kesilmek üzere işaretlenmiş. 25 Şubat günü sığla ormanları savunması, dünya mirası kapsamında koruma altında olan sığla ormanında ağaç kesilip yakıldığını açıkladı. Güvenlik güçlerini ve savcılığı bu katliama acilen müdahaleye çağırdı. İklim krizi nedeniyle artan orman yangınları, kuraklık, sel felaketleri ve biyolojik çeşitlilik kayıplarıyla mücadele ettiğimiz bu dönemlerde yaşamın ve ekosistemlerin dengesinin kaynağı olan ormanlarımızı korumamız ve bu konuda bilinç yaratıp harekete geçmemiz kritik önemde, diyor Change.org Taksim Sığla Ormanlarıma Dokunma adresinde. 24 Şubat tarihinde yayınlanan OHAL KHK'sı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na olağanüstü yetkiler verildi. Ormanlar meralar ve tapuda tescil edilmemiş her yer afet bölgelerinde inşaata açıldı. Gözde Özbey, Change.org Taksim doğaya beton dökme adresinde bir imza kampanyası başlatmış. Hala depremler devam etmesine bilim insanları beton dökmek için yanlış zaman olduğu yönünde uyarmasına rağmen Aceleyle inşaat kararları alındı. Afet bölgelerinde aceleyle alınmış inşaat kararlarına değil, bilime, katılımcılığa, uzmanlara ihtiyacımız var mesajını iletti. Yerleşim alanı belirlemede sadece fay hattına yakınlık, zemin, yerleşim yeri yakınlığı esas alınacak. Afetlere dirençli kentler inşa etmek için gereken daha kapsamlı standartlar ne yazık ki gözetilmemiş. Bakanlık gerekirse Mera Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında olan yerler için... Yerleşim yeri tespiti ve vasıf değişikliği yapabilecek ifadelerini kullanan Özbey diyor ki bu yetkililer yıkıma maruz kalan kentlerimizi deprem coğrafyasında yer alan Türkiye'yi depremden ve iklim krizinden neden olduğu afetlerden koruyacak mı? Yoksa daha büyük çevresel yıkımlara mı neden olacak? Bu soruyu da change.org taksim doğaya beton dökme adresinde kampanyasına devam ediyor. Depreme ve iklim krizine dirençlilik istiyor. Faselis'e dokunma hareketi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Faselis antik kentinde yapılması planlanan plaj projesine dur demek için change.org taksim Faselis'e dokunma adresinde bir imza kampanyası başlattı. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak korunan Faselis antik şehrinin iki el değmemiş koyunda halk plajı ve günübirlik tesislerin inşasına başlandı. Kültür Bakanlığı'nın bölgeyi öğren yerine çevirme kararı ile geçen Ocak ayında sessizce ihaleye açılan sahillerde yapılacak iş tanımı halk plajı projesi olduğu için tüm izinler kolaylıkla alındı. ifadeleri yer almış. Bu kampanyada ve deniyor ki, Faselis Antik Kenti'nin Batı Limanı'na bitişik Bostanlık Koyu ile Kuzey Doğu kesiminde yer alan Cennet Koyu'nda toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek. Projenin içinde 2892 metreküplük derin kazı yapılacak ve 1139 metreküp de beton kullanılacak kampanyası Change.org Taksim Faselis'e dokunma adresinde. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel haber programını derleyen Defne Karul ve Büşra Ayar sizlere pazartesi yine buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.